Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli dinleyiciler. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi eksik olmasın. Allah'ın rahmeti, bereketi inşallah hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Sevgi yükümüze geçmeden evvel Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle programımıza başlamak istiyoruz. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Ben çocuklarla birlikte oyun oynarken Resulullah Aleyhissalatü Vesselam yanımıza geldi ve selam verdi. Sonra beni bir iş için bir yere gönderdi. Bu yüzden annemin yanına dönmekte geciktim. Geldiğim zaman annem bana neden geciktin diye sordu. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam beni iş için bir yere göndermişti dedim. Annem Resulullah'ın işi neydi diye sordu. Ben bu bir sırdır kimseye söyleyemem dedim. Annem. Öyleyse Resulullah'ın sırrını sakın kimseye anlatma diye tembih etti buyurdu Enes bin Malik radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir meselede. Hani derler ya söyleme sırrını dostuna o da söyler bir başka dostuna. Eğer onu söylersen sen sırrının esiri olursun söylemezsen sırrın senin esirin olur. Sır saklama da ayrı bir değer, kaybettiğimiz değerlerden birisi maalesef. Evet, bugünkü öykümüzün, kısamızın adı Tahlil. Doktor, küçük kızını muayene ettikten sonra, böbreklerde iltihap olabilir dedi. Eğer idrar tahlili yaptırırsanız, daha rahat teşhis koyabiliriz. Ertesi gün eşimin de yardımıyla kızımı ikna ettim ve gerekli numuneyi alarak en yakındaki laboratuvarın yolunu tuttum. Ancak elimde koca bir şişeyle laboratuvar köşelerinde beklemeyi göze alamadığım için plastik kapaklı bir bardağa tercih etmiştim. Yolda yürürken her şeyde bir incelik gerekir diyordum. İş ne olursa olsun en kibar şekliyle halledilmeli. Eski bir binadan bozulduğu anlaşılan laboratuvara girdiğimde pek hoş olmayan kokularla karşılaşarak hayal kırıklığına uğradım. Yerlerin de tozla kaplandığını görüyordum. Elimdeki numuneyi giriş kapısının karşısında oturan gence uzatarak ''Tahlil yaptıracaktım ama'' dedim. ''Ne zaman olur?'' ''Delikanlı'' Belki de ilk defa rastladığı bardaklı numuneyi elinde birkaç defa evirdi, çevirdi ve kenardaki sehpanın üzerine koyarken yan odaya sorun dedi. Ustan bilir. Çocuğun gösterdiği oda ilkinden de bakımsızdı. Odayı yoğun bir sigara dumanı kaplamış ve göz gözü görmez olmuştu adeta. Tezgahın üzerindeki deney tüplerinin arasında kümelenen ve bazıları boşalan bir şişeleri o sevimsiz dekoru iyice ağırlaştırıyordu. İçerideki adam beni görünce elindeki sarı köpüklü bira bardağını alel acele sakladı ve söylediklerimi dinledikten sonra alkolün tesiriyle kızaran gözlerini devrerek ''Yarın gel'' dedi. ''Öyleye kadar hazır olur.'' Laboratuvardan hemen ayrıldım. İdrar numunesini çocuğa bırakmama rağmen Idrar numunesini çocuğa bırakmama rağmen artık oraya dönmeyecek ve başka bir yerde tahlil yaptıracaktım. Ancak eşim yine de o tahlil sonuçlarını alalım dedi. Yeniden yapılacak olanla karşılaştırırız. Ertesi gün aynı laboratuvara giderek masa başındaki gençten neticeyi istedim. Delikanlı önündeki dosyada aradığı kağıtları bulamayınca usta diye bağırdı. Sehpa üzerindeki bardağın işini bitirdin mi? Adam yan odadan ayıp ettim be koçum diye seslendi. Bitirdim tabii hem de bir dikişte. Kötülükler içerisine muaccel bir mükafat, kötülükler içerisine de muaccel bir mücazaat derc etmiş. Hani derler ya su testisi su yolunda kırılır. Bu noktadan sizler güzel koku esans satan dükkana girince orada hep güzel kokular koklayıverirsiniz. Burnunuza güzel kokular gelir. Ama başka başka yerlerde bulununca burnunuza da başka kokular gelir. Bu noktadan insan daim güzel yerlerde olmaya dikkat etmeli. Kulağına, burnuna, gözüne, aklına, hayal dünyasına, düşünce dünyasına hep güzellikler esintisi gelecek yerlerde bulunmaya çalışmalı. Ki o ...kötülüklere ve kötülere düşer olmasın. Ve bu günkü sohbetimizi... ...analarımıza, annelerimize... ...inşallah... ...hele hele evlatlarını... ...dini, mübini, İslam'a ve Kur'an'a hizmet yolunda... ...şehir dışına, yurt dışına gönderen... ...annelerimize... ...hele hele... ...ülkemizi, milletimizi... ...müdafaa ve muhafaza noktasında... ...koruma noktasında... ...sınır boylarında... Düşmanla veya bu milletin bu ülkenin düşmanlarıyla Teröristlerle anarşi çıkarmak isteyen insanlarla Çarpışırken şehit olan şehitlerimizin annelerine Hediye ediyoruz değerli dinleyiciler Ana için derler sonu yok ızdırabın Hep enindir anada sesi teli mızrabın Faniler arasında en muazzez varlıktır ana O yeryüzünde dolaşırken gökteki bir baş ve cennet de ayaklarının altındadır Pabucunun tozu gözlere sürme kadar aziz ve ayaklarına sürülen yüzler arş eşiğindeki başlar kadar yücedir Ana inleyen varlıktır, bütün bir hayat boyu inleyen ve sızlayan, onun analığı evlatla kaim, anam diyen biriyle. Evlat olmayınca ana ana değildir, ya anam demeyince? Ananın emeli bir evlat bazen de başka bir şeydir. ''Mana gibi, ruh gibi, ideal gibi bir şey.'' ''Ana vardır, dünyaya getireceği yavruyu hak yoluna adar.'' ''Ana vardır, bir yavru ister, ister de elde etmeden inkisar içinde gider.'' ''Ana vardır, izah edemeyeceği yavrunun hesabıyla iki büklüm olur.'' Ve keşke daha önce ölüp de unutulup gitseydim der. Ana vardır evladıyla abideleşir. Ve başı semaya ulaşır. Ana vardır evladıyla derbeder. Ve perişan olur. Ana vardır firavun otağında bir milletin gözdesi. Ana vardır... Nebi hücresinde şeytan bendesi. Ana vardır, sessiz, belirsiz ve meçhuldür. Fakat güller, çemenler yetiştirir. Ana vardır, destanlara sığmaz. O zihinlerde, sinelerde, göklerdedir. Ana vardır, kağıttadır, kalemdedir, romandadır. Toprak tohuma ana, Kaynak çağlayana, Havva insanoğluna, Meryem bir ruha, Amine bütün bir hakikate, Varlığın sırrına, sırların özüne. İyisi de var, kötüsü de vardır ananın, İyisine canlar feda, ya kötüsüne, talihsizine ne demeli? Evladını güldürmemişse, Evladını güldürmemişe, Ve evladından yana gülmemişe, Gün yüzünü görmemişe ne demeli? <gülüyor> Ana evlat iki vücut bir ruh, Evlat ananın vücudundan bir parça, Kucaklarda gönül yakan sevgili, emekleyen yumurcak ve nihayet birbirini takip eden ayrılışlarla ana için sineyi yakan bir kor, kalbe saplanan bir mızrak. Evet. Değerli dinleyiciler, Ebu Bekre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi buyurmuş.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 Keşke kesse artık temennisinde bulunduk. Ebu Derda radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et, Dilersen muhafaza et dediğini işittim, Diyor Ebu Derda hazretleri. Evet kıymetli dinleyiciler, Anne ile ilgili, ...sohbetimize devam ediyoruz. Hilkat hadisesinin... ...en önemli esası... ...yaratıcı kudretin... ...en önemli malzemesi olarak... ...anlatılır anne. Cenab-ı Hakk'ın... ...cenneti ayaklarının... ...altına serdiği tek varlıktır o. En mükerrem varlık olan insanın... ...hayat sahnesinde yerini alması için... ...bir sebep kılınmış anne. Kainatın iftihar tablosunu, ...bir anne dünyaya getirmiş, ...ve onun, ...ezvacı tahiratına da, ...medih sadedinde, ...müminlerin anneleri denmiştir. Anne denince, ...akla şefkat, ...çile, ...ızdırap, ...ve fedakarlık gelir. O, Ömür boyu ızdırap çeker Ve gözyaşı döker Çeşitli sancılara katlanarak Dünyaya getirdiği evladı için yanar tutuşur Evladının ağlaması Onun yüreğini deler Gece uykusunu kaçırır Onun hastalığıyla hastalanır Derdiyle dertlenir Sevinciyle de uçar Onun ızdırabı Çocuğunu büyütünce de bitmez. Aksine katlanarak devam eder. Tahsil hayatı için ciğer paresinin kendisinden ayrı kalmasına razı olur. Bavulunu kendi eliyle hazırlar ve uğurlar onu binbir duayla. Evladının yanında gözyaşlarını içine döker. Ayrılınca da içinde tutamaz salı verir onları. Askerlik ve evlilikle gelen ayrılık Ağlamalarını arttıran birer sebep olur sadece ananın Bir de günümüzün kutsilerinin hicret yörüngeli ayrılıkları vardır ki Hem sevinç hem de hüzün gözeşarı döktürür ona Anne bütün bunları yaşarken gam izhar etmez Yaptıklarına karşılık beklenti içine girmez o bir şefkat abidesidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir timsalidir adeta. Yüce Nebi, Rabbimizin rahmetini anlatırken anneyi örnek verir. Esirler arasında dolaşan, delicesine yavrusunu arayan, bulunca da onu göğsüne basıp koklayan bir anneyi gösterir. Ve bu anne çocuğunu cehenneme atar mı diye sorar asabına. Onlar hayır deyince de işte Allah Celle Celaluhu kullarına karşı bu anneden daha merhametlidir buyurur. Yüreği ocaklar gibi yanar da dışarıya bir şey hissettirmez anne. Ortaya koyduğu bütün fedakarlıklara karşı evladından vefasızlık görünce de oturup ağlar. Ağlar ama yine de gönül koymaz. Üsturelerde bir olay anlatılır. Bir vefasız evlat, Annesini dilim dilim keser de, En son bıçağı anasının ciğerine saplarken, Eli incinir ve gayri iradi anam der. Birden ananın ciğerinden, Kuzum diye bir ses yükselir. İşte ana bu kadar engin bir gönüle sahiptir. Bütün bunlardan dolayı olsa gerek, Cenab-ı Hak kitabında ona aslan payı vermiştir. Sadece kendisine ibadet edilmesini emrettiği aynı yerde, anne babaya iyiliği de emretmektedir. Onlara karşı öf demeyi dahi yasaklamış, son derece mütevazi ve saygılı davranmayı tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz, Aleyhisselatü Vesselam da cennetin anaların ayakları altında olduğunu buyurur. Cihat için kendisinden izin isteyen bir sahabiye ihtimal anne babasına karşı davranışlarında olması gereken yerde olamadığından veya onların evlatlarına ciddi ihtiyaçları olmasından dolayı cihat izni vermez ve anne babasının hizmetinde bulunmasını emreder. Üç çocuğu vefat eden bir annenin cehenneme girmeyeceğini müjdeler. İki tane ölmüşse diyen sahabiye o da girmez buyurur. Yalnız sabretmek, Allah'ın takdirine rıza göstermek şartıyla. Evladını dine hizmet etmeye adayan analar olduğu gibi, Allah'a, peygambere karşı saygısız Dine düşman evlatlar yetiştiren analar da vardır. En büyük sermayesini yanlış yollarda beyhude harcayan bu analar, Hem kendi geleceklerini hem de yetiştirdikleri çocuklarının geleceklerini berbat etmektedirler. Firavun sarayında Hazreti Musa gibi bir nebi yetiştiren ana olmak da, Hazreti Lut gibi bir peygamberin nur ikliminde, Küfrün başını çeken ana olmak da mümkün. Zaten bir kadını gerçek manada ana yapan da bağlı bulunduğu kutsi değerlere sahip çıkmasıdır. Evladının ilk mürebbisi annenin ta kendisidir. Birçok büyük zat sahip oldukları terbiyeleri annelerine borçlu olduklarını ifade ederler. Bediüzzaman hazretleri 80 yaşında dahi ...annesinden kazandığı terbiyenin etkisini hissettiğini belirtir. Bütün değerlerin alt üst olduğu günümüzde, ...anne baba olmanın getirdiği sorumluluk da, ...anne babaya saygılı olmak da, ...adeta yerle bir olmuş gibidir. Anne, evladının istikbalini düşünme adına, ...onun ahiretini karartıyor, ...dünyasını imar ederken, ...ukbasını yıkıyor. Evlatlardaki vefasızlık ise insanın vicdanını sızlatacak derecede. Modern çağın evlatları evlerinde anne babalarının kalabileceği bir yeri çok görüyor. Ve sözde huzur evleri açıp onları yalnızlığa terk ediyorlar. Bayramlarda huzur evlerindeki görüntüleri siz de görmüşsünüzdür. Evlatları olmasına rağmen ziyaretçilere olmayan yaşlı insanlar... Göz yaşları içinde bayramı idrak ediyorlar. Bir zamanlar kendileri için her şeylerini feda ettikleri evlatları en muhtaç oldukları anda onları yalnız bırakıyor. Bu da tabi olarak onları dilgir ediyor. Halbuki anne baba hayatın bereket kaynağıdır. Onların olduğu yere saanak saanak bereket yağar. Hele onların dualarına mazhar olmak. ...insanı alır... ...cennetlere uçurur... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam da... ...annesi, babası... ...veya onlardan sadece birisi... ...yaşlılık hallerinde... ...yanında olduğu halde... ...cenneti kazanamayan insana... ...lalet okuyor... ...yani onlara hizmet edip... ...onların gönüllerini almak... ...insanı kestirmeden... ...cennete ulaştıran... ...çok önemli bir vesiledir... ...yine... Günümüzde tablonun bir de diğer yüzü var ki, insanı gelecek adına ümide gark etmekte. Rabbimizden, Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem, dinimizden haberi olmayan koskoca bir dünyaya değerlerimizi ulaştırmanın önemini idrak eden binlerce anne baba, her şeye rağmen fedakarlık edip evlatlarının adlarını dahi bilmedikleri ülkelere gitmelerine izin veriyorlar. Şimdilerde binlerce vatan evladı yurtlarından, yuvalarından uzakta, sadece Rablerinin adını duyurma sevdasıyla hicret yaşıyorlarsa, bunda anne babaların fedakarlığını görmemek mümkün değildir. Asır saadette oğlunun sırtını sıvazlayıp, git oğlum, Resulullah'ın önünde savaş ve onu koru diyen analar gibi günümüzde de git oğlum. Efendimizin namı celilini duyurmaksa maksat varsın biz biraz daha hicran yaşayalım ama binlerce ananın yüzü gülsün diyen fedakar analar da vardır zamanımızda. Şimdilerde senede bir gün olmak üzere Anneler Günü kutlanıyor. İhtimal bu modern dünyanın getirdiği ihmali kısmen de olsa kapama adına ortaya konmuş bir şey. Çünkü bizim dünyamızda anne hep aziz bir varlıktır. Ve o bir günde hatırlanıp geçilemez. Ama yine de böyle günler dini bir bayram keyfiyetine büründürülmeden değerlendirilebilir. Ve onların gönüllerini almada bir vesile olarak kabul edilebilir. Annelerimiz haklarını dünyada ödeyemeyeceğimiz çok kıymetli birer varlıklardır. Evet ben de Kur'an'daki ifadesiyle, ya Rabbi küçükken bizi terbiye edip büyüttükleri gibi sen de onlara merhamet et diyor ve hürmetle Hakk'a dilbeste olan bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Değerli dinleyiciler yurt dışında yüzlerce ülkemizin milletimizin sesi soluğu olmuş. Bayrağımızın dalgalandığı, dilimizin konuşulduğu, Allah'ın ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın, İslam'ın sevdirildiği yüzlerce okul, dünya insanlığına hizmet vermekten. Ana evlat deyince şu meseleyi size anlatmadan geçemeyeceğim değerli analarımız ve o anaların değerli evlatları. Ülkesinden sadece dini mübini İslam için, Allah için ayrılmış bir delikanlı vardır. Ki o beldelerde gidenler görmüşlerdir. Görenler başlarını sallayarak tasdik ediyorlardır. Öyle yerler var ki, Öğretmenlerin ve idarecilerin, Namaz kıldığı görüllü verse o okul din propagandası yapıyor diye. Fundamentalist diye kapanma durumuna gelebilecek kadar o şartlar içerisinde eğitim faaliyetlerini devam ettiren insanların bulunduğu bir okuldur. Ve her şeyin ülkemiz insanı tarafından karşılanmasına rağmen, Yerinden, yurdundan, memleketinden, anasından uzak o öğretmenler trafo odalarında, kalorifer dairelerinde namazlarını gizli eda ediyorlar ki aman birileri görmesin de okulumuza zarar gelmesin diye. Bu şartlar içerisinde o öğrencilerin, o gençlerin kalbi kazanılmaya çalışılıyor ve sonrasında... Bir yaz günü Anadolu'nun bağrından çıkıp giden bir yiğidimiz. Ah ne kadar muhtacız öyle kalbi yiğit olan yiğitlere. Öyle merdoğlu merdoğan yiğitlere. Gönlüne girdiği, sevdiği ve sevdirdiği talebelerinin alıp bir göl kenarına. Bir nehir kenarına piknik yapma niyetiyle gidiliyor. Sonrasında bir şeyler yenilip içiliyor. Orada her şeyi yaratan Allah'tan bahis ediliyor. Allah'ın göndermiş olduğu peygamberden bahis ediliyor. Kur'an'dan bahsediliyor. Tevhidden bahsediliyor. Güzel dakikalar yaşanıyor. Güzel havalar teneffüs ediliyor. Yıllardır Allah'tan, Kur'an'dan, Peygamber'den habersiz, mahrum o delikanlılar adeta yoğun bakımda bir insanın kendisine bağlanan cihazın vermiş olduğu o havayla kendine geldiği gibi o öğretmenin anlattığı şeyler o gençlere adeta hava oluyor, oksijen oluyor, su oluyor. Ve sonrasında yemekler yeniyor, çaylar içiliyor derken bir de göle, nehire yüzeyim diye giren talebeler var. Ve bu öğretmen arkadaşımız gölün kenarında bazı hazırlıklarla meşgul iken bir de bakıyor ki o yabancı, milleti farklı, dini farklı, belki rengi de farklı bilemiyoruz. O öğrencilerden bir tanesi gölde veya nehirde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ve genç öğretmen, o delikanlı, o yüreği hep onun havasıyla üfül üfül esintilere masar olmuş. O öğretmen kardeşimiz göle atlayıveriyor, nehire atlayıveriyor. ''Aman'' diyor. Okula bir zarar gelmesin. Aman diyor kalbine İslam dininin tohumlarının yeşermeye başladığı böyle bir genç elden gitmesin diye nehre atlayıveriyor. Gel gör ki o delikanlı kurtuluyor ama o öğretmen kardeşimiz şehitler kervanıyla yüzera bin katına çoktan ulaşmış bulunuyor. Ve bu haber ana dedik ya o öğretmenin anasına ulaşıyor. Delikanlı memleketine getiriliyor mu getirilmiyor mu bilemiyorum. Ama ana yüreği bulut bulut olan o ana. Ağlamıyor. Sonrasında diyor ki ne mutlu bana Allah yolunda hizmet için şehit olan bir insanın anası oldum. Şehit anası oldum ne mutlu bana. Ağlamıyor, sabrediyor, dişini sıkıyor ama ağlamıyor. Sonrasında bu hizmetlere vesile olmuş. Hoca efendinin bu ananın ağlamamasına ağladığını duyunca, o ana, o hoca efendinin ağladığını duyunca, o öğretmenin hocasına, hoca efendisine bir haber gönderiyor. Ben diyor oğlumu rüzgar gülü diye çağırırdım. Sen ağlama. Ne olursun sen ağlama. Ben bir rüzgar gülü değil, on tane oğlum olsaydı, on tane rüzgar gülüm olsaydı, hepsini bu hizmetin yoluna feda ederdim. Yeter ki sen ağlama diye, böyle bir analara analık timsali, analık örneği gösterecek bir hareketi sergilerken, şu günümüzün analarına da, bir mesaj Bir örnek Bir misal olması yönüyle de Zannediyorum gönüllerimize taht kurma adına Bir tavır sergiliyor Ne mutlu böyle analara Ve ne mutlu böyle analara ki Bu analar ötede inşallah Dini mübini İslam'ın Ve Kur'an'ın yayılması i̇rşad Tebliğ adına Emri bil maruf Ne'ye anil münker adına Hayatlarını feda eden o şehitlerin anası mertebesinde bulunuyor. Rabbim bütün analarımıza böyle bir şuur nasip eylesin. Rabbim bütün evlatlarımıza da böyle bir duygu düşünce, böyle bir fedakarlık, feragat duygu düşüncesi şuuru lütfeylesin diyoruz. Ve sizleri bir ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyor. Sonrasında, Aile İlmihali bölümünde yine sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Çok kıymetli dinleyicilerim. Başıma, aklıma sen düşen de anne, gönlüme sen düşen dinleyiciler bu haftaki bugünkü Aile ilmahali bölümümüzde sabır kahramanı hanımefendilerden bir örnek var maneviyat büyükleri hayatı deniz yolculuğuna benzetiyorlar malum denizde dalga eksik olmaz zaman zaman Sakin suların üzerinde fırtınalar çıkabilir, gemimiz bir sağa bir sola sallanabilir. Bu arada biz de tehlikeye maruz kalmış olabiliriz. Ama unutmayalım, paniğe kapılmak mahsurlu, soğuk kanlılığı yitirmek yanlış, tevekkül ve teslimiyeti kaybetmek hatalıdır. Biz imanlı kimseleriz. Bütün bu zorluk ve fırtınalarda tevekkül ve teslimiyetimizi bozmayız. Büyüklerin hep böyle sıkıntılarla yüceldiklerini, sabır ve teslimiyetle zorluğu geçiştirdiklerini bilmeliyiz. İmanımızın böyle zamanlarda destek olacağını hatırlamalıyız. Allah yanında ne kadar mana büyüğü varsa, Hemen hepsine yakını ekonomik sıkıntılardan geçmiş, sabır ve teslimiyet örnekleri vermiş, böylesine derin tevekkülle yücelmiş ve yükselmişlerdir. Bugün sizlere hayatın zorluk ve yokluklarını bütün derinliğiyle yaşamış bir büyük hanımefendiden söz edeceğim. Daha doğrusu kendisinin anlattığı bir hatırasını sunacağım. Bakalım tarihe isimlerini yazdırabilmiş büyüklerin hanımları kızları da nasıl yokluk ve zorluklar yaşamış? Nasıl sabır ve tahammül göstermişler? Bir görü verelim. Hazreti Esma radiyallahu anha şöyle anlatır unutamadığı bir hatırasını. Ben Zübeyir'le evlenmiştim. Zübeyir'in belli başlı bir varlığı yoktu. Biricik atı vardı. Ben onun atının yularını tutar, Tımarını yapardım. Bazen de tarla ve bağdan, Meyve, sebze ve hurma yükleyip eve çekerdim. Bütün bunlar benim işimdi. Bir gün yine bahçeden hurma yüklemiş, Eve getiriyordum. Komşumuz olan Yahudinin evi önünden geçtim. Meğer Yahudi komşumuz, bir koyun kesmiş evde pişiriyormuş. Ben oradan geçerken, öyle bir koku geldi ki, bütün benliğimde o kokuyu hissettim. O anda, kızım Hatice'ye hamileydim. Düşünürken aklıma bir çare geldi. Bir bahane bulup da içeri girersem, bana ikramda bulunurlar dedim. Ve ateş istemek için içeriye girdim. Ancak, evin hanımından, Düşündüğüm anlayışı göremedim. Çıkıp giderken duyduğum koku daha da şiddetlendi. Hem gözümle görmüş hem de daha yakından koklamıştım. Sanki gayri ihtiyari olarak geri döndüm tekrar girdim. İkinci defa ateş istedim. Yine anlayış göremedim. Çıkınca garip karşılayacaksınız. Üçüncü defa dönüp ateş aldım ve yine bomboş döndüm. Gelip evimin tenha köşesinde kimseye duyurmadan teskin oluncaya kadar ağladım ama şikayetçi olmadım. Benim bu halim Rabbime iltica gibi bir şey olmuş ki hemen neticesini gördüm. Evin beyi eve gelince hanımına bu eve kimse geldi mi diye sormuş. Hanımı da bir Arap kadını üç defa geldi üçünce, üçünde de ateş alıp götürdü demiş. Kocasının cevabı şu olmuş. Vallahi bu etten yemem o kadına götürmedikten sonra. Birden kapıdan seslenen oldu. Baktım ki komşu kadın elinde bir kapla et getirmiş. Rica ile vermek istiyor. Hemen aldım evimin köşesini çekilip yedim. Hayatımda öyle tatlı bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Böyle günler yaşadık diyor. Bu sabır ve tahammül kahramanı hanımefendinin kimliğini sakın unutmayasınız. Bakınız kimdir bu büyük sabır insanı? Hazreti Ebubekir Efendimizin radiyallahu anh'ın kızıdır. Resulullah'ın da baldızı. Yani Ayşe annemizin kız kardeşi. Ashere-i Mübeşşereden Zübeyr bin Avvam'ın hanımıdır. Ayrıca zalim Haccaca karşı hayatını feda edecek derecede karşı koyan Şehit Abdullah'ın da annesidir. Bunca yokluk, bunca sıkıntı ve bunca zorluklar onların tarihin şeref levhalarına geçmelerine mani olmamış, kıyamete kadar da dillere destan olmalarını önlememiştir. Demek ki her şey maddede, her şey lükste, her şey dünyevi bollukta değildir kıymetli dinleyiciler. İnsan onlarsız da tarihin şeref levhalarına geçebilmektedir. İşte sayısız örneklerinden sadece biri Hazreti Esma radiyallahu anha Allah ondan ve onun gibilerinden razı olsun. Allah Celle Celaluhu sonunda Hazreti Zübeyre hem de fazla zenginlik vermiştir ki sormayın gitsin. Evet çok kıymetli... Çok değerli dinleyiciler, Aile İlmahali bölümünde bir mevzuyla inşallah bu bölümü kapatmak istiyorum. Hatice annemizi unutulmaz kılan hizmeti neydi? Diğer bir soruya verilen cevap var. Bunu bir daha soruyu tekrar ediyorum. Çünkü soruyu iyi anlarsanız cevapta anlatılmak istenen mesajı da iyi anlamış olursunuz. Hazreti Hatice annemizi, validemizi unutulmaz kılan hizmeti neydi? Mü'mine hanımlar İslam davası uğrunda fedakarca çalışan kocalarına engel olmamalı. Hatice annemiz gibi bütün kuvvet ve imkanlarıyla dava uğrunda çalışan beylerinin takviye için yardımcı olmalıdırlar elini aldığı kuru bir hurma dalına dayanarak Resulullah'ın kapısına kadar gelmiş olan yaşlı bir kadın içeri girmek arzusunu işaret etmesi üzerine Ya Resulallah kim olduğunu bilmediğimiz bir ihtiyare kadın zatınızı görmek istiyor dediler. Resul Ekrem Hazretleri müsaade edin gelsin buyurdular. İhtiyarlıktan Adeta rükû eder halde duran kadın hurma dalından edindiği asasına dayana dayana Resulullah'ın kapısından içeri girdi. Bir iki adım ilerledikten sonra kendisini tanıyan Resulullah hemen ayağa kalktılar. Atlarındaki içi hurma lifi dolu minderlerini göstererek oturmasını istediler. Resulullah'ın bu kadına gösterdiği hürmet ve alaka... Orada hazır bulunan Hazreti Ömer'in dikkatini çekti. Hatta kim olduğunu merak ettiği bu ihtiyareye gösterilen bu ikramı biraz da fazla bulduğu gibi. Bulduğu içindir ki ihtiyare kalkıp gittikten sonra, ''Ya Resulallah bu kadın kimdi ki kendisine ayağa kalkacak kadar hürmet ettiniz, minderinizi verecek kadar alaka gösterdiniz.'' dedi. Resulullah'ın cevabı sallallahu aleyhi ve sellem tek cümleden ibaretti. Bu kadın bizim Hatice'nin dostlarındandı. Burada aklımıza şöyle bir sual geliyor. Resulullah hazretleri senelerce evvel vefat etmiş olan Hatice validemize neden bu kadar alaka duyuyordu ki? Onun dostlarına bile ayağa kalkıyor minderlerini vermek kadir şinaslığında bulunuyorlardı. Hatice validemizin kendisini bu derece sevdiren hususiyeti neydi? Bu sualin cevabını da Hazreti Ayşe validemizin hazır bulunduğu bir mecliste cereyan eden şu hatırada bulmak mümkündür. Fahri Kainat Efendimiz bir aile sohbetinde Hazreti Hatice validemizi uzun uzun yad etmiş. Bazı hatıraları yeniden anlatarak Geçmiş günlerini dile getirmişti. Hazreti Aişe Validemiz, Ya Resulallah, senelerce evvel ölüp gitmiş olan bir yaşlı kadını, Bu kadar hatırlayıp yad etmekte ne fayda var? Allahu Zülcelal size ondan daha genç ve güzelini ihsan etmiş. Ağzında dişi bile kalmamış bir ihtiyare, Yerine daha gencini vermiştir dedi. Ayşe Validemizin bu sözlerine karşı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizin niçin unutmadığını bildiren şu cevaplarını dikkat ve ibretle görmekteyiz. Ya Ayşe, seneler geçtiği halde Hatice'yi unutmayışım onun dış güzelliğinden değildir. Herkes beni red ve inkar ettiği zaman Hatice bana inandı ve tasdik etti. Etrafımdakiler bana yalancısın dediği zaman, Hatice bana doğru söylüyorsun, asla çekinme dedi. İnsanlar benden bir pulu esirgediği zaman, Hatice bütün servetini önüme sürerek, bunların hepsi emrindedir, istediğin kadar harcayabilirsin dedi. Dünyada, Yalnız kaldığım günlerde Hatice benden asla geri kalmadı. Bunların hepsi geçicidir üzülme. İleride bu güçlükleri kolaylıklar takip edecektir dedi. İşte ben Hatice'yi bu fedakarlıkları için unutmuyorum. Hazreti Hatice'yi seneler geçtiği halde unutturmayan meziyetleri Resulullah nezdinde sallallahu aleyhi ve sellem, Kadın arkadaşına oturduğu minderini verdirecek kadar kazanmış olduğu itibar ve kıymeti hanımların dikkatlerini çekmelidir. Mümini hanımlar, İslam davası uğrunda fedakarca çalışan kocalarına engel olmamalı. Hatice annemiz gibi bütün kuvvet ve imkanlarıyla dava uğrunda çalışan beylerini takviye ile Yardımcı olmalıdırlar ki inşallah Hazreti Hatice Validemizle birlikte Haşrolsunlar Şefaatine mazhar olsunlar diyoruz Ve Rabbimizin Bütün hanımları Bütün hanımlara Hazreti Hatice Validemizin şuurunu İhsan etmesini Bütün beylere de Hazreti Ebubekir Bekir duygusunu lütfetmesini O rahmeti sonsuzdan Diliyor dileniyoruz Ve programımızın da yavaş yavaş son bölümüne gelmiş bulunuyoruz çok kıymetli dinleyiciler şiirimize geçmeden evvel Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bir hadis sizlere arz edeceğiz Abdurrahman bin Ebu Bekre radıyallahu an şöyle rivayet eder babam Sicistan kadısı ...Ubeydullah bin Ebu Bekre'ye hitaben şunu yazdırdı. Öfkeli iken iki kişi arasında hüküm verme. Çünkü ben Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın... ...şöyle buyurduğunu işittim. Hiç kimse öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Abdurrahman bin Ebu Bekre radiyallahu anh... Şöyle rivayet eder. Babam Sicistan kadısı Ubeydullah bin Ebu Bekir'e hitaben şunu yazdırdı. Öfkeli iken iki kişi arasında hüküm verme. Çünkü ben Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Hiç kimse öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin buyurmuş. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet değerli dinleyiciler geldik bugünkü programımızın son bölümündeki olan şiirimize. Yine mevzumuz itibariyle hepiniz de tahmin etmişsinizdir ki şiirimiz ana veya anne ile ilgili. Anam dün gece seyrana çıktım Anadolu'da bir Türkmen gelini anam diyordu. Diyarı gurbette yanar yüreğim tutmayın yanına varam diyordu. Şöyle bir dolandım sınır boyunda. ''Siperde Mehmetçik anam'' diyordu. ''Hasretlik hançeri sinemi deldi, kolumu boynuna saram'' diyordu. ''Vız gelir oğluna kurşun yarası, yokluğun daha zor anam'' diyordu. ''Elini bir kez bağrıma koysan, Kapanır anında yaram diyordu. Pazarda su satan yoksul bir çocuk. Düşünce aniden anam diyordu. Su ile ancak susuzluk diner. Öpüver sevgiye kanam diyordu. Bir gün mezarlıkta yiçe biri. Sarılmış taşına. Anam diyordu Azıcık günahın Var ise eğer Razıyım yerine Yanam diyordu Minberde Aksaçlı bilge bir hatip Cennet senden geçer Anam diyordu Sana kan veren Kalbi kırarsan Yediğin her lokma Haram diyordu Anasını kaybeden bir yavru ceylan aranırken adeta anam diyordu. Bu rüyayı gören şu garip ozan uyanırken daima anam diyordu.